Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alhaqni bis salihin. La yedurru ma asmihi fil ardi ve la fis sama. Muhterem kardeşlerim. Öncelikle Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Bizleri rahmet, merhamet ve cehennemden kurtulma ayı olan Ramazan ayına kavuşturan Cenab-ı Hakk'a hamd senalar ediyorum. Ve yine Yüce Rabbimizden niyaz ve temennide bulunuyoruz ki bizi sağlık, selamet, huzur, emniyet içerisinde kavuşturmuş olduğu bu ayda muzaffer kılsın bizleri her türlü hayırda muvaffak eylesin ibadetlerimizi en güzel şekilde ifa etmeyi bizlere nasip eylesin ve ibadetlerimizi bizden taksilatıyla kabul ve makbul buyursun değerli kardeşlerim bugün mevzumuz taharet abdest ve gusul hakkında olacaktır Zaman zaman değerli kardeşlerimizden bazı sorular duyarız. Bazı hatalı bilgiler duyarız. Bunları düzeltmek adına sizlere bugün abdest, abdest öncesi istinca, istibra, gusül ve abdestin ve guslün yerine geçecek olan ilgili bir sunum yapacağız. Allah nasip ederse. Değerli kardeşlerim, önce dinimiz İslam'ın temizliğe vermiş olduğu önemden bahsetmek istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem attahur şatru'l-i iman taharet imanın yarısıdır buyurmaktadır. Yine Güzel bir sözde de şöyle buyrulur. El-nezafetu min iman Temizlik imandandır buyrulur. Değerli kardeşlerim Allahu Teala namaz öncesi temizlenmeye, vücut temizliğine, beden temizliğine ve giysilerimizin temizliğine dikkat etmemizi istiyor. Bu baptan olmak üzere bizlere hadesten tahareti yani abdestsizlik halinden veya Cenabet halinden tehaleti emrediyor. Namaza yaklaşmadan önce. Yine su bulmadığımız, bulamadığımız takdirde bunların yerine geçecek olan necasetten bunların yerine geçecek olan teyemmümü bizlere emir buyuruyor. Abdest almadan önce Müslüman ne yapması lazım bunlardan bahsedelim. Değerli kardeşlerim önce tuvalete çıkma adabından bahsedelim. Öncelikle tuvalete girerken sol ayakla girilir sol ayakla girilir ve şu dua yapılır Allahümme inni e'udhu bike minel hubfi vel khabaif Allahümme her türlü pislikten pis işlerden sana sığınırım dersin ve tuvalet eğer dört duvar değilse veya sütre bir yer değilse bir çölde ise, bir arazide ise, bir alandaysa insanların görmeyeceği şekilde uzaklaşmak, bir sütre arkasında olmak gereklidir. Tuvalete oturan insan güneşe ve aya dönmemelidir. Çünkü güneş ve ayda Allah'ın nuru vardır. Yine tuvalete oturan insan önünü veya arkasını Kıbleye gelecek şekilde ayarlamamalıdır. Bu sebepten dolayı evlerde yapılan tuvaletlerin taşlarının kıbleye doğru konmaması lazımdır. Ve buna dikkat edilmesi lazım. Mühendislerin, mimarların, ev yaptıranların bu taşları tuvalete koydururken dikkat etmesi lazım. Kıbleye dönmeyecek şekilde insan oturduğunda kıbleye dönmeyecek şekilde veya arkası tam olarak kıbleye gelmeyecek şekilde bu taşların kolması lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki وَاِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ شَرِّقُوا اَوْغَرِّبُوا وَلَا تَسْتَقْبِرُوا الْقِبْلَ فِمَا مَعنَ الْحَدِيثِ Hadis mana olarak diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinizden biri tuvalete çıktığında kıbleye yönelmesin arkasını da kıbleye dönmesin ama biraz batıya biraz doğuya doğru dönmek suretiyle yönünü ayarlasın buyurmaktadır peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete çıktığında sahabe buyuruyor ki o kadar hani önceden şimdiki tuvaletler gibi tuvaletler yok Dört duvar yok. İnsanlar çöle gidiyorlar. Sahabe buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar giderdi ki gözden kaybolurdu. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayasını bize göstermek. O kadar hayalı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlar beni görmesin diye uzaklaşıyor, yürüyor, gidiyor gözden kayboluyor. O derece uzaklaşıyor idi. Bugün maalesef maalesef değerli kardeşlerim cami tuvaletlerinde hani evvelden çoktu şimdi fazla yok hamdolsun yani bunlar yıkılıyor birçok camide görmüyoruz artık ayakta küçük abdest bozulan yerler vardı önceden ve bunların tabi bir tarafı açık ve oradan insan görünebiliyordu bunlar hayaya edebe muğayir muhalif ters şeylerdi ve bunlar hamdolsun fark edildi ve bütün camilerde bunlar kaldırıldı bunun yerine kapısı olan efendim dört duvar arası taş oturmalı e, tuvaletler yapılmaktadır ve temizliğe de son derece dikkat edilmektedir değerli kardeşlerim değerli kardeşlerim bir insan tuvalete çıktığında diyelim ki su yok su almayı unuttu Olduğu yerde su yok. Ne yapacak? Taş, taş, ee sert bir takım işte ee şeyler, kabuk, ağaç, tahta, ne bileyim. Buna benzer ne bulursa, kemik ve hayvan pisliği hariç. Kemik, hayvan pisliği ve kömür bunlar hariç. Kömür, kemik cinlerin yiyeceğidir. Cinler kemik ver, yer, kömür yer. Dolayısıyla bu cinlerin yiyeceği olan kemiğe veya kömüre taharet yapmak caiz değildir. Onunla taharet yapmak caiz değildir. Bir de kuru hayvan pisliği, pisliğiyle taharet almak caiz değildir. Bunun haricinde taş, tahta, kumaş parçası buna sert bir takım şeyler taharetlenmek için kullanılır değerli kardeşlerim su olmadığı zaman peki taş üzerinden örnek vermek gerekirse ne yapacağız bir taş yeterli mi yeterli değil en az 3 taş olacak en az 3 taş yani alacak taşı silecek atacak başka taş alacak silecek atacak 3 defa en az alacak ama bunun ölçüsü nedir Herhangi bir iz, herhangi bir leke olmayana kadar bunu yapacak. Ama tekli sayılar olacak. 3, 5, 7, 9 bu şekilde. Temizleyene kadar. Bu şekilde onunla taharet alacağım. Ardından tabii ki bir e, su ile temizlenme imkanı var ise isticmar dediğimiz bu kuru şeylerle temizlendikten sonra su ile de bunun tamamen eserini yıkamak en güzelidir. Bu da Kuba Mescidinde e, cemaat önce kuru şeylerle temizleniyor ardından su ile temizleniyor idi. Bunun üzerine ayet indi. Fihi unâsun yuhibbûne en yetetahharû Onda orada öyle insanlar var ki temizlenmeyi çok seviyorlar. Vallahu yuhibbul muttahirin. Allah da temizlenenleri sever buyuruyor Cenab-ı Allah ve Kuba Mescidi'nin cemaatini de bu şekilde övmüş oluyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Silindi. Kalktı. Ne yapacak? Abdest alacak namaz için. Abdest alacak. Abdest nasıl al alacak? Şimdi bunu söyleyelim. Abdest almadan önce misvak kullanmak sünnettir. Abdest almadan önce misvak kullanmak sünnettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvağı damu kullanırdı. Ta gece uyansa bile hemen misvak kullanırdı. Çünkü misvak ağız kokusunu giden mideyi rahatlatan dişleri parlatan güzel kokulu bir ağaç köküdür. Revak ağacının köküdür. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır ki şayet insanlara farz kılacağından korkmuş olmasaydın abdest öncesi misvaklanmayı misvakla dişleri temizlemeyi emrederdim buyuruyor. Değerli kardeşlerim abdest almaya geldik. Nasıl abdest alacağız? Şimdi bir de abdestten önce şu şeyleri de hatırlatalım. ne demek. İstibra, isticma Değerli kardeşlerim isticmar. Duyduğunuz zaman bu kelime yabancı kalmayın. Bu su haricinde, su bulunan, bulunamayan durumlarda taş, ağaç parçası, kumaş ve benzeri mendil e, ve benzeri şeylerle taharet almaktır. İsticma. İstinca ise su ile temizlenmektir. Burada bu şekilde bilgi dağarcığımıza yerleştirelim değerli kardeşlerim. Bir hadis daha hatırlattıktan sonra abdest almanın e, nasıl keyfiyetini anlatacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sitrüma beyne'l cinni ve avrat bani Adem. İza dakhala'l kenife en yekula bismillah. Adem oğlu. Hani kenef deriz, kenef Arapçada da kenef. Yani tuvalet. Tuvalete girdiğinde, gittiğinde cinler ile arasındaki sütre, engel onun bismillah demesidir diyor. Yani tuvalete çıkarken Tabi arazi diyelim ki veya işte evinizde tuvalete gideceksiniz. Tuvaletin içinde Bismillah demiyorsunuz. Tabi. Nerede diyorsunuz? Kalktığınız yerden giderken Bismillah diyorsunuz. Yoksa tuvaletin içinde demiyorsunuz. Kalktığınız yerden giderken artık evet, Bismillah diyorsun. Bu da cinler ile bizim aramızda bir sütre, bir perde olmuş oluyor. Bismillah demek. Yine biraz önce söylemiş olduğum gibi Le'unü billahi minden ve bütün pisliklerden pis işlerden Allah'a sığınırım duasını da tuvaletin yolunda yani tuvalete giderken yapıyoruz. bunu da bu şekilde ekleyelim. Tuvaletten çıkarken ne söylüyoruz? Ofraneke. Allah'ım beni bağışla. Bağışlan bağışlamanı dilerim. Bağışlanmamı dilerim. Affını dilerim ya Rabbi. Affını dilerim ya Rabbi diye Gufrâneke diyoruz. Gufrâneke. Bir kelime. Basit. Bunları ezberleyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları yapıyor idi. Kâne Resulüullahi sallallahu aleyhi ve sellem idâ kharace minel helâ'i tâle gufrâneke. Hadis-i şerifte diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tuvaletten çıktığında gufrâneke beni bağışla bağışlanmamı dilerim ya Rabbi diye dua ederdi yine yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı da yapardı elhamdülillahi <gülüyor> benden eziyeti giderip de bana afiyet ve sıhhat veren Allah'a hamd ederim derdi eziyette insanın sıkışmışlık hali o hali insanlar biliyorsunuz yani insan küçük abdestini bozamadığında ne yapıyor? sancı duyuyor, diyalize giriyor köşe bucak kaçıyor değil mi? Yani bu çok zor bir olay değil mi? Yani bazı insanlar bunu yaşıyorlar etrafımızda kolum, komşumuz etrafımızda insanlar bunu yaşıyorlar bize de örnek oluyor, ibret oluyor bunları gördükçe Allah'a ham edelim değerli kardeşlerim diyaliz makinesinden bağlı değiliz mesela Allah'a hamd edelim ki hiçbir makineye ihtiyaç duymadan bu ihtiyaçlarımızı giderebiliyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta olan insanları gördüğünde ne derdi? Veya başta bir felaket, bir musibet gelmiş olan insanları gördüğünde şunu derdi. Elhamdülillahi illezî âfâni mimme telâbihî Bu kardeşimize vermiş olduğu belayı bizden kaldıran Yüce Rabbime hamdü senalar ederim derdi. Bu da aynı şekilde bu bize örnek olması gereken bir davranış değerli kardeşlerim. Biraz önce hadis söylemedim. Kıbleye dönmek yani hacetli giderme esnasında bakınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nas olarak hadisi söylemek istiyorum. لَقَدْ نَهَانَا اَنْ نَسْتَقْبِيلَ بِغَائِتٍ اَوْ بَوْلٍ Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük abdest bozarken veya Bevle derken, küçük abdest bozarken Kıbleye dönmemizi men etti. Kıbleye dönmemizi yasakladı diyor. Ev Nestenciye Bil Yemin Sağ el ile taharet almayı da yasakladı. Sağ el ile taharet. Sağ elle taharet alınmaz. Sağ elle avret yerleri yıkanmaz. Sağ el yemek içindir. Temiz işler içindir. Sol el ise temizlik iş, işleri içindir. Bunu unutmayalım. Peygamber de burada bize sallallahu aleyhi ve sellem e, emir buyuruyor. Sağ elle istinca yapmayın. Sağ elle isticmar yapmayın. Yani temizlenmeyin. Ev bi bi'akalli min thalatete ahca veya üç taştan azıyla temizlenmemizi de yasakladı. Yani Su yok iken veya su var kullanmak zor çöldesiniz en az 3 taş ve fazlasını kullanmamızı ise diye üç taştan aşağı o olmuyor diyor yani onu yasaklıyor 3 en az üç olacak daha fazla olması gerekiyor yani üçten aşağısı yasak yeterli değil Av nestenciye kuru hayvan pisliği veya kemik ile temizlenmemizi de bize yasakladı. Biraz önce söyledim. Kemik neydi? Cinlerin yiyeceğiydi değerli kardeşlerim. Yine bir başka hadis-i şerifte emerenâ ar sallallahu aleyhi ve sellem ennetteki'e alel yusra ve ennansıbel yumna büyük Abdesti bozmaya oturduğumuzda sol tarafa yüklenmeyi ve sağ ayağı uzatmayı emretti diyor. Bu hadiste hadiste bize ibret olsun. Yine başka bir hadis şifte kana ida eta al buraza abada hatta la yara hu büyük abdestini bozmaya gittiğinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kimsecikler göremeyene kadar görmeyinceye kadar uzaklaşır gider. Yine başka bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem من اتل غائط فليسفتر من اتل الغائط فليسفتر Büyük abdestini bozmaya giden insan mutlaka bir sütre arkasında olsun kendini gizlesin buyurmaktadır. Bir başka hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدَّ لِبَوْلِهِ Sizden biriniz bevlettiğinde bevliğinden sakınsın bevlinin kendisine sıçramasını engellesin bir şekilde. Bu da nasıl olur? Bu da yumuşak bir zemin üzerine kumlu bir zemin üzerine yapılırsa sıçramaz. Evlerimize koyduğumuz tuvalet taşları bunlar derin olmalı. Bazı tuvalet taşları çok yakın o çukuru ve buraya bevletildiğinde vücuda sıçrama olasılığı yüksek. Dolayısıyla bunların daha derin olmasına dikkat edilmeli. O taşların daha derinini seçmek lazım. Evlerimize koyarken ki Bevil insanın üzerine sıçramamış olsun. فَاِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِرُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَاكِنْ شَرْرِبُوا اَوْغَرْرِبُوا Bir az önce söylemiş olduğum durum sizden biri hacetini gidermeye gider, başladığında, gittiğinde, tuvalete çıktığında kıbleye dönmesin, kıbleye arkasını dönmesin, önünü de dönmesin ancak biraz farklı yönlere doğru batı veya doğu tarafa doğru dönsün buyurmaktır. Değerli kardeşlerim misvak ile ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. <gülüyor> misvak ağzı temizleyicidir ve Allah'ın rızasını, rızasını da celbedicidir. Allah'ın rızasını kazandırıcıdır diyor. Şimdi diş fırçası misvan yerine geçer mi? Değerli kardeşlerim, mesele ağız temizlemek olduğundan diş fırçası da bir nevi temizlik aleti olması hasebiyle e, misvak gibidir. Ama misvan faydaları diş fırçasının fırçasında yoktur yani. Çünkü o ağaç kökünde öyle maddeler var ki diş minelerini parlatıyor. Mideyi rahatlatıyor, ağız kokusunu güzelleştiriyor değerli kardeşlerim. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem إذا قام من Geceliğin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalktığında ağzını misvaklardı. Ağzını böyle misvaklardı ki ağzın kokusu o uykudan ve midedeki boş mideninden kaynaklanan koku giderilmiş olsun. Lولا أن أشقى عند كل öncesi eğer ümmetine zor geleceğinden korkmuş korkmasaydın onların misvak kullanmasını emrederdin evet bu konular önemli değerli kardeşlerim görüyorum bayan kardeşlerimiz geçen bir camide yine öyle susturamadık burada da susturamayacak mıyız hoca efendi uyardı lütfen bayan kardeşlerimiz lütfen bu sohbetleri dinleyin bunlar bize lazım zaman oluyor hocalar niye anlatmıyor namazı abdestli diyorsunuz efendim hata ediyoruz diyorsunuz hocaları görev yapmıyor diyorsunuz e şimdi bak hala bayanlar orada konuşuyor dinleyin bunları öğrenin bunları burada öğrenmezseniz nerede öğreneceksiniz yani bunları öğrenmek ancak bu gibi yerlerde mümkün bazıları dinlemek ile mümkün sohbetinizi her zaman yapabilirsiniz her zaman komşunuzla efendim hasret gidirebilirsiniz ama şu Ramazan ayının şu mübarek vakitlerini ibadetle taatla efendim dinimizi öğrenmek ile geçirelim diyorum bu da cihattır Allah yolunda yapacak olduğumuz en büyük ibadetlerden biridir Kur'an'ı anlama bakımında değerli kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem min hadisleri bu şekilde. Bir de Hazreti Ali'den merfu olarak rivayet edilen bir hadis var. Diyor ki İnne bil Sizin ağızlarınız Kur'an yoludur. Sivak ile misvak ile onu temiz tutun diyor. Ağızlarınız Kur'an yoludur. Yani ne yapıyoruz? Ağzımızdan değerli affedersiniz Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Değil mi? Dualar yapıyoruz. E, Kur'an yolu, dua yolu, ağız. Dolayısıyla bu ağzın temiz tutulması lazım. E, gerek misvak ile gerek diğer temizlik aletleri, diş fırçası ve macunu kullanmak suretiyle. Başka bir hadis daha nakledelim. اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ Ezan okunuyor. يُصَلِّي فِي الْلَيْلِ فَلْيَسْتَكُ bir kişi geceleyin namaz kılmaya kalktığında teheccud namazına misfatlansın, misfat sürsün diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. وَاِنَّا حَدُكُمْ اِذَا قَرَأَ ف۪ي صَلَاتِهِ وَتَضَعُوا مَلَكٌ عَلَا ف۪يهِ فَاِنَّا حَدُكُمْ اِذَا قَرَأَ ف۪ي صَلَاتِهِ Bir kişi namazda Kur'an okumaya başladığında... تَبَعُوا مَلَكٌ عَلَى ف۪يهِ Melek ağz, e, ağzını Kur'an okuyan kişinin ağzına koyar, yaklaştırır. Melek, melek. وَلَا يَخْرُجُ fihi şeyun illa اِلَّا دَخَلَ ف۪ي جَوْفِ Kur'an, namazında Kur'an okuyan kişinin ağzından çıkan hiçbir harf yoktur ki meleğin karnına gitmemiş olsun. Yani ilginç bir hadis-i şerif değerli kardeşlerim tabi ezan okundu kısaca abdesti anlatacağım kusur anlatacağım çok kısa 2 dakika bunlar uzun sürdü tabi abdest öncesi yapmamız gereken şeyler abdest almaya başladığımızda Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim deriz efendim elimizi 3 defa yıkarız sağ elimizde ağzımıza 3 defa su verir kargara yapar her defasında su dışarı atarız yine sağ elimizle burnumuzda 3 defa su veririz. sol elimizle sümkürürüz daha sonra yüzümüzü tüy bitiminden üst tüy bitiminden çene altına kulak memelerine kadar olan bölgeyi 3 defa yıkarız yani bir defa yıkamak farz 3 defa sünnet daha sonra sağ elimizi dirseklerle beraber 3 defa yıkarız bir defa yıkamak farz 3'ü sünnet daha sonra sol elimizi dirseklerle beraber yıkarız. Sonra başımızın dörtte birini veya tabi bazı mezheplerde hepsi de var. Mes ederiz. Sağ elimizde mes ettik. Daha sonra kulaklarımızı mes ederiz. Baş parmaklarla kulağın arkası. Bazı kitaplarda boyun mesliği müstahap olarak geçiyor. Yapmak isteyen onu da yapabilir. Ama yani kitaplarda müstahap olarak geçiyor. Hadislerde geçmiyor. Onu da söyleyeyim. On ardından sağ ayağımızı topuklarla beraber bu ayakların iki tarafında şişkin kemikler var. Bu kemiklerde beraber olmak üzere, topuklarla beraber olmak üzere ayaklarımızı yıkarız. Sağ ayağımızı yıkarız. Sonra sol ayağımızı yıkarız. Abdest bitti. Geçelim gusüle. Gusüle nasıl alınır? Gusüle hakeza. Önce insan tuvalete girdiğinde banyoya girdiğinde gusüle edecek. Avretli yıkar. Bir namaz abdesti alır. Ardından başında, sağ omuzundan üç defa sol omuzundan, üç defa başından efendim bütün vücudunu kuryer kalmayıncaya kadar ne yapar? Yıkar. Ee, bu da gusül. Basit. Çok zor. Değil. Yani namaz ve gusül. Geleyim teğmüme. Ezan bitene kadar teğmür bitirelim. Su bulamadık. Su kesik. Hiçbir yerde yok. Uzak. Alamıyoruz. Veya kuyunun başında e, tehlike var. Tehlike var. Gidemiyoruz oraya. Tem yapacağız. Veya hastası su de, suya dokunmak e, zararlı. Doktor yasaklamış mesela. Ne yapacağız değerli kardeşlerim? Teğemmün yapacağız. Teğemmün nasıl Üf gösterelim. Teğemmün bir kere toprak üzerinde, taş üzerinde, üzere tozlu. Du du üzerine duvar mesela tozluysa duvar üzerinde olabilir yani. Efendim, ve şu alan mesela tozluysa biraz toz varsa üzerinde, mermer de olsa toz varsa üzerinde olur. Elimizi vuruyoruz. Önce niyet ediyoruz değerli kardeşlerim. Biraz önce tabi gusule de niyet etmemiz lazım daha onu söyledim. Gusule niyet etmemiz lazım. Niyet kalpte olsa yeterli. Dille de söylesen Kaplıd olsa yeterli yani sen efendim ustalığa gidiyorsun temim söylüyorum tem niyet edeceksin içinde niyet var iki eli toprağa vurdun silkledin şekilde bu yüzünü sıvazladın şekilde bir defa bir defa iki defa gösteriyorum görürüz diye daha sonra elimizi tekrar toprağa vuruyoruz silkeliyoruz büyük taş varsa S efendim ne yapıyoruz? sol elimizle sağ elimizi şuradan başlıyoruz meslekmeye. Böyle tabi geri çekimde görürsün. Bu şekilde gelip alttan dönüp çıkartıyoruz. Sonra sağ elimizle sol elimizle üstten başlıyoruz. Çekiyoruz. Alttan dönüp çıkartıyoruz. Bu şekilde meslekten sonra temünde bitmiş oluyor değerli kardeşlerim. Bazı mezheplerde sadece şu eller meslekedir. Ama Hanife mezhebinde kol komple Meseledir. Allah cümlemizin ibadetini, taatını kabul ve makbul eylesin. Allah cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin. Allah borçlara, eda, hastalara şifa nasip eylesin. Allah her türlü hayır niyetlerimizi, hayır temennilerinizi kabul eylesin. Allah Ramazan'da tutmuş olduğunuz oruçları taksiratıyla kabul eylesin. Kılmış olduğunuz tabi namazlarını, kıyam namazlarını kabul eylesin. bu دَوَانَا اَلْحَمْدُ لُلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ